Yaklaşınca güneşte parlayan tokmaktan gelen birkaç tık tık işitiliyordu. Kantörel çok çekici yorumlarını bizlerden hiç mi hiç esirgemeden dikkatimizi aygıtın değişik organlarına çekti. Balonun tepesi bir tür sığ boğaz oluşturan bir ağla açık bırakılmıştı. Tam burada alüminyumdan bir otomatik supabın tıkama düzenli yuvarlak ağzı, onun yanında da kadrana görünür durumda bir küçük kronometre vardı. Balonun altında ince mi ince ve hafif kırmızı ipekten yapılmış ağın alt bölümünü oluşturan ince ipler sepet yerine sağ kıyısında ve çok aşağıdan açılmış deliklerle yuvarlak bir alüminyum tepsiye sarılıyorlardı. Tepsi ters çevrilmiş bir kapağa andırıyor yatay duran dibine ince bir katman biçiminde yayılmış olan toprak sarısı bir töz bulunuyordu. Tepsinin aşağısı orta yerinden nesnenin bedeninin ta kendisini oluşturan ince silindir biçimi ve dikey bir alüminyum direğin tepesine perçinlenmişti. Yine alüminyumdan yapılmış ve direğin üst bölümünde yandan dikilmiş uzun bir çubuk eğrilemesine göğe doğru yükseliyor, yuvarlak tepsiden daha yukarıda üç dala ayrılarak tamamlanıyordu. Üç dalın her biri ucunda dik olarak oldukça büyük bir kronometre tutuyor, bu kronometreye de aynı boyutta bir yuvarlak ayna yaslanıyordu. Üç kadran birbirinden habersiz dışarıdan üç ayrı yöne yönelmiş bulunuyor, kalaylı camdan üç diskse ortak bir orta alanı karşısına alıyor ve birbiri ardından aşağı yukarı batıya, güneye ve doğuya bakıyordu. Şimdi birinci ayna güneşin imgesini doğrudan alıyor, olduğu gibi ikincisinin üzerine yöneltiyor, o da bunu sepet tepsiye yolluyordu, üçüncüsü ise hiçbir iş görmez gibiydi. Her ayna kronometresine ince dişli, çevresinin arka yüzüne yukarıdan aşağıdan sağdan ve soldan tek tek oturtulmuş dört yatay çubukla bağlıydı. Bu çubuklar her üç durumda da kronometrenin orasından burasından geçiyor ve çap olarak saat deviniminin bütününün biraz altında kadranın çevresinde öbür yandan çıkıyorlardı. Çubuklar kronometre düzeniyle bağıntı durumunda bulunan görünmez dişli çarklarla işletiliyor, büyük bir ilerleme ve gerileme çeşitliliğiyle aynalara her türlü eğimi verebiliyorlardı. Her birinin ön bölümü, üçte ikisi söz konusu aynanın arkasına takılmış, eksik ve oyuk bir kürenin içine kapatılmış küçük bir maden bilyeden oluşmuştu. Bu bağlama türü diskin yer değiştirmelerine kolaylıkla uyuyor, o da en değişik yönlerde yansıyordu. Üçlü düzen her gün doğuşundan batmasını, güneşin dolaşımını izliyordu. Sabahları önce doğuya dönük ayna kıvılcımlı ateşlerin tümünü topluyor, güneşin tepeye dikilmesinden sonra etkinliğini yitiriyor, o zaman görevi karşısındaki alıyordu. Güneyi gözleyen ayna şafaktan akşama dek çalışıyor, her zaman ikinci olarak değişmez bir yöne çevirmek üzere yanındaki parlak disklerden birinin ya da ötekinin artsız aralıksız biçimde kendisine fırlattığı göz kamaştırıcı yayıntıları yansıtıyordu. Bitim noktasında üç dala ayrılan eğik çubuğun ortasında kısa ve dik bir destek yükseliyor. Hemen arkasından da çıkıntıları baş ucuna yöneltilmiş bir yarım daire oluşturan iki eğri dala ayrılıyordu. Eğik çubuğun bulunduğu ülküsel düşey düzleme dikey olan bu yarım daire yatay çapını kendisininkiyle özdeşleştirerek içeride iki mille eğri dalların en yüksek bölümüne takılmış güçlü bir yuvarlak merceğin bir bölümüne çerçevelik edebiliyordu. Mercek tam bir kesinlikle en uzak aynanın ikinci olarak yansıttığı ışık demetinin yolu üzerine konulmuş, üzerine yayılan ışınlara koşut bir biçimde yatırılmıştı. Kadranı dışarıdan eğri kollardan birinin üst bölümünü süsleyen ufak boyutlu bir kronometrenin görevi devinimiyle hemen yanındaki mil arasında kurulan ince bir uyum yardımıyla kesinlikle belirlenmiş kimi anlarda merceği döndürmekti. Bir yarı halter gibi top biçiminde bir karşı ağırlıkla sona eren yatay bir maden çubuk, mercek ve aynaların tam karşısına düşen yanda alüminyum bir direğe vidalanmış olarak tüm düzeneye bir oturmuşluk sağlıyordu. Dev bir pusuladan alınmış izlenimi uyandıran kocaman bir mıknatısı iğne dikey olarak direğin ortasından geçiyor, her iki yanda da aynı uzunluğu sunarak mıknatıslığıyla uçuşlar sırasında hava aracını her zaman değişmez bir yönelimde tutmaya yarıyordu. Kuzey ucu dik olarak güneyi denetleyen aynanın altına konulmuştu. Güney ucu ise benzer biçimde ama daha küçük bir uzaklıkta küre biçimi karşı ağırlığa denk geliyordu. Temel olarak bir mobilyanın ayaklarını andıran eğri ve tümden birleşik 3 küçük alüminyum tırnak direğin alt yanını taşımaktaydı. Her biri ucunu toprağa dayayarak tokmağa yeterli bir denge veriyor ve dışarıda düzgün ve çıkık eğrisinin ta altında kendisinden azıcık daha geniş bitişik bir kronometrenin kadranını göstermekteydi. Üç tırnağın ortalarını içten ve yöndeş biçimde ince ve yatay üç çivi oturtulmuştu. Uçları çok hafif bir biçimde direğin tam altında apayrı ve düz olarak uzama yerleştirilmiş mavi madenden küçücük bir rondelanın çevrenine gömülüyordu. Aynı boyda ama madeni açık gri bir renk sunan ikinci bir rondela bir milimetrelik bir aralıkla ötekinin hemen yukarısında yer alıyor ve bir ucuyla üst yüzeyine bağlanarak direğin içinde gözden silinen incecik bir düşey çubuğa asılı bulunuyordu. Tırnakların bağlanma düzeyinin biraz yukarısında direğin en uç alt bölümü çevresinin bir noktasında son kronometrenin kadranını çerçeveliyordu. Bize tokmağın derinlemesine incelenmesi için gerekli zamanı bıraktıktan sonra kantorel geldiği yoldan geri döndü. Topluluğumuzda kendisini izledi ve birkaç saniye sonra hepimiz yeniden ipin üzerinden geçmiş önceki gibi aynı ipin önünde toplanmıştık. Hemen sonra zayıf bir çarpma sesi bakışlarımızı aygıtın altına çekti. Üç tırnağın arasında gri rondela çubuğunun itişiyle eğilerek çabucak ötekiyle birleşmişti. Şimdi her ikisi de sıkı sıkı birbirine bağlı kalıyordu. Tam birleştikleri anda altlarına konulmuş kahverengi diş yerden ayrılmış ve gizemli bir mıknatıslanmaya uyarak mavi rondelanın arka yüzüne yapışmıştı. İki çarpma aynı anda olmuş gibi kulakta tek bir seste birleşmişti. Az sonra mercekten bir şimşek fışkırdı. Mercek birdenbire yatay çapının ekseni üzerinde dönerek çeyrek bir dönüş yaptıktan sonra şimdi güneye çevrilmiş aynanın aşağıya doğru bir eğiklik doğrultusunda yaydığı ışık demetini dikey olarak kesiyordu. Bu işlem sonucu ışınlar özel bir camdan geçerek balonun altında yuvarlak tepsinin içine yayılmış sarı tozun tüm yüzeyinde güçlü bir biçimde yoğunlaşmaktaydı. Ağın incecik alt iplerinin kimileri bu beklenmedik balkımayı fark edilmez bir gölge ile çiziyordu. Böylece oluşan yoğun sıcağın etkisi altında toprak sarısı madde geniş ağzından balona giren bir hafif gaz çıkarıyor olmalıydı çünkü kılıf yavaş yavaş şişmekteydi. Çok geçmeden yükseltici güç tüm aygıtı havalandırmaya yeterli duruma geldi. Mercek aynı yönde bir çeyrek dönüş daha gerçekleştirerek güneş ışınlarını burada yoğunlaştırmaya son verip sarı karışımı karartırken Aygıt usulca havaya fırladı İp engelinin ötesinde durduğumuz sırada Yel değişmişti Tokmak böylece diş tablosuna doğru geri geldi Ama bu ikinci yol Birincisiyle oldukça geniş bir açı oluşturuyordu Bu nedenle araç gömütlüğün en karanlık köşesine Eski savaşçının uyuduğu yere doğru yönelmekteydi Aşağıda uçuş sırasında Yarım santimetre aşağıya inen bir iç iğnenin yardımıyla Tırnaklardan biri kendiliğinden uzadı Çok geçmeden balonun havası gözle görülür biçimde indi, az önce ortaya çıkan iğne boş kalmış bir alanın ortasında doğrudan toprağın üzerine yerleşirken araçta da alçalarak ucu fazla uzatılmamış iki tırnağını yeraltı gölünün kıyılarından birinin bir koyu renk dişler bütününün üzerine oturttu. İniş sırasında balonun tepesinde subabın hala açık olduğunu görmüştük. Gerekli gazı dışarıya attıktan sonra tıkayıcısının yardımıyla sessizce kapanıyordu. Tıkayıcı hiç düzlem değiştirmeden en uçta bir noktada bir mil üzerinde dönerek gizlenip yeniden belirebilen basit bir alüminyum diskti. Şimdi örnekseme mantığıyla Tokmağ'ın ilk yolculuğunun karşılıklı etkinlikleri o zaman acemi gözlerimizden kaçmış olan mercek ve subap yardımıyla nasıl gerçekleştiğini anlıyorduk. Üç tırnak arasında gri rondela çubuğunun çekmesiyle kalkmıştı gene. Gene bir milimetrelik bir uzaklıkla mavi rondeladan ayrılıyordu. Aynı anda böylece mıknatıs zamanın yok olduğunu kanıtlayarak göklerde aracı izlemiş olan nikotin yüklü diş mavi rondelanın arka yüzünden ayrılıp yere düştü. Burada mozaiğin bitmemiş bir noktasını bir ölçüde tamamladı. Yeni gelen dişin rengi komşu dişlerinkine uyuyor. Bu tam yerini bulmuş küçücük katkıyla tablo biraz ilerlemiş bulunuyordu. Mercek alışılmış yönde bir çeyrek dönüş yaptı. Toprak sarısı tozun türemleri ışık ışık ısınarak balonu şişirdi. Mercek dönüp uzatma iğnesi kendisine kılıflık eden tırnağa yeniden dönerken balon havalandı. Meltem hep aynı yönde esmekteydi. Tokmakta, yolculuğunu uzakta, tek başına duran ince ve sivri bir pembe köke kadar dümdüz sürdürdü. Supabın bir işlemiyle kökün üzerine inip kondu. O zaman bize bu garip hava taşıtının varoluş nedenini açıklamak üzere Kantorel söz aldı. Üstat, gelecekte havanın nasıl olacağını kestirme sanatını olabilirin son sınırlarına dek götürmüştü. Olağanüstü ölçüde duyarlı ve kesin bir yığın aracı inceleyince belli bir yerde her türlü hava esintisinin yönünü ve gücünü, en ufak bulutun gelişini, boyutlarını, saydamsızlığını ve yoğunlaşma gücünü 10 gün öncesinden öğreniyordu. Tanılarının en son sınırına varmış kusursuzluğunu çarpıcı bir biçimde göz önüne sermek üzere Kantorel yalnızca güneşle yelin birleşik çabalarından kaynaklanan bir estetik yapıt yaratabilecek bir aygıt tasarlamıştı. Şu gördüğümüz tokmağı yapmış ve onu tüm gelişimlerine düzenlemekle görevli 5 üst kronometre ile donatmıştı. Bunlardan en yukarıdaki supabı açıp kapatıyor, ötekilerse aynalarla merceği işleterek özel bileşimi sonucu her türlü ısı etkisi altında belirli oranda hidrojen salan sarı töz yardımıyla güneş ışıklarıyla balonu şişiriyorlardı. Hafifletici yayılımları ancak mercek güneşin ışınlarını kendisi üzerinde yoğunlaştırdığı zaman oluşan toprak sarısı bileşimi ustanın kendisi bulmuştu.